Alhamdulillah, İddi ma Allah. Rabbina ala Muhammed, Allahum ala. Muhammed, ala sâh. ala Muhammed, Allahum cûlû ala. ala ala. عليه ve وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن Yuxutu pimari, yürüdü üç üç gün. Yuxutu denizde pimari, kimi yuxutu birinizin taşıyıcısıdır. Fırsatı. İlağır hadis. Saldık Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi Rəsulullah, kimi La ve la Geçen derslerin devamı üzere güneşin batıdan doğuşu ile alakalı hadis-i şerifleri okurken uzun bir hadis-i şerife sıra geldi. Hem geçmiş büyük alametleri bir arada dinleyebileceğimiz bir hadis şeriftir. Epey bir eski derslerde zihninizde canlanacaktır. Evvelce dinlememiş olanlar dinleme imkanı bulacaktır inşallah. <gülüyor> Rabbim Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem beyanlarının feyizlerini, bereketlerini üzerimize ilka eylesin. Amin. Onun ruhaniyetini meclisimizden haberdar eylesin. Amin. Bu meclisimizi hadis-i şerif meclislerine ilhak eylesin. Amin. Ve hadis-i şerif meclislerinde hadis-i şerif rivayet edilen meclislerde salavat-i şerifeler getirerek buyurun. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Cümlemizi affı mağfiretine dahil ve nail eylesin. Amin. Mübarek Cuma gecesinde fazaline berekatına nail kılsın. Amin. Amin. Mübarek gecedir. Salevat-ı kendisine arz edildiği gecedir. Onun hadis-i şeriflerini okuyoruz. Mutlaka hiçbir dersimiz ayetsiz, hadissiz geçmemiştir. Yani beş dakika konuşsak, on dakika konuşsak mutlaka birkaç hadis-i şerif Rivat ediyoruz. Uzun konuşulursa çok daha uzun hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler mutlaka naklediyoruz. Onun için meclislerimiz ayet-i hadis Kur'an ve sünnet meclisi olma vasfına haizdir. Sizler de o niyetle gelin. Gelirken de ona niyet edin. Rabbimizin ayetlerine çağrılıyoruz ve gidiyoruz. Habib'in hadis-i şeriflerine davet ediliyoruz ve gidiyoruz. Şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hayatta olsaydı yine bu hadis-i şerifleri anlatacak mıydı? O sözünden döner mi? O anlattığından cayar mı? Yani 1400 sene de geçse, 2000 sene de geçse, ahir zamanda olsa, efendim kıyamete yakın da olsa bu ayetler, hadisler yürürlükten kalkmaz. Bu son din. Kıyamete kadar geçerlidir ve bakın şer'uhu fi kulli vaktin İlahi evmi'l-kıyameti ve irtihal. Ta kıyamet kopup insanlar dünyadan tamamen ayrılıncaya kadar İslam bakidir. Onun için okuduklarımızın hepsi geçerliliğini devam ettiriyor. Biz eski şeyleri, hurafeleri, uydurmalar hikayeleri anlatmıyoruz. Biz ayet ve hadis konuşuyoruz. Onun içindir ki sizler bu niyetle gelin ki Resulullah sağ olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu hadis-i şerifleri okuyacaktı. Madem o sana değil, hocalardan biri okuyor. Hangi Hoca Efendi hadis-i şerifler rivayet ediyor, size okuyor, siz de oraya giderken ben felana gidiyorum, fişmana gidiyorum diye niyet etmeyin. Ben Kainatın kâ Efendisi'nin hadislerine gidiyorum diye niyet ederseniz aynı Resulullah sahiken ona hicret etmiş gibi olursunuz. Niyet önemlidir. Şuur önemlidir. Yani niyetle katlarsınız. Çok katlamalar kazanırsınız. So Yoksa e, böyle bir eğlence gibi Gelip giderseniz, doldur boşalt yaparsanız, efendim, zayi olursunuz, mahrum olursunuz. Ya burada maksat sadece ilim almak değil. Sadece dinlediğini, efendim, kavramak, millete anlatmak değil. Burada esas kayemizdedir, hadisi şerifleri dinlemek, ait i kerimeleri dinlemek, İslam'ı yaşatmak, ihya etmek, canlandırmak. Ve sonra millete bunları aktarmak, davet ve tebliğde bulunmak suretiyle ilim meclislerine katılmak. Bu niyetler inşallah taze dursun. Hep içimizde tazelensin. Her gelirken de bunları bu şekilde düşünerek gelin. Yani yola çıkarken de niyetiniz böyle olsun. Allah ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem sizleri kendi davetlerine icabet edenlerden yazacak. Evet. Çünkü Nebu Restaidübillah ya ayuhaladzina amanu istagyibu lilâhi ve lirrasul izah da'a kum lima yuhiikum wa'alamu anna allah ya'holu bainal mar'i wa kalbih wa ilayhi et taqu fitneten la tusibanna alladhina zalemu minkum khassa va alamu anna allaha shadidul iqab sadaqa ey imanet biz kullar Allah'ın davetine koşun Peygamberin davetine koşun sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala'ya icabet edin ve Resulüne icabet edin. Ne zaman? Size hayat veren, size canlılık ve dirilik bahşeden yollara sizi çağırdıkları zaman. Burada çok manalar vardır. Şehitle, şehitlik manası var, cihat manası var. Ama bir manası nedir? İlimdir. Burada okunanlar kimin ilmidir? Allah ve Resulün ilimleridir. Burada bizim ilmimizden bir katkı var mı? Ben bunu sosyalde mi öğrendim? Coğrafyada mı öğrendim? Fizikte mi öğrendim? Nerede öğrendim bunu? Ayet ve hadisten öğrendim. Burada okuduklarımız Allah ve Resulünün davetine icabettir. Onlar bize neyi teklif ediyor? Bizi nereye davet ediyor? Bize hayat verecek ilimlere davet ediyor. Çünkü bu ilimler itikattır. Bunları bilmeden inanamazsın. Ben inandım. Neye inandın? Ayet hadise inandım. Nedir ayet hadis? E bilmiyorum. E, i̇çeriğini bilmeden neye inandın? O zaman bu meclislerde her dinlediğimiz ayet hadiste ne oluyor? İnandık. Amenna dediğimiz. Amenna billahi melaketi ve kütübü. Allah'a inandın. Kitaplarına inandın. Doğru sülüyü peygamberine inandın. Kitap, Kur'an, peygamber, hadis. E bunlara inandım dediğin şeyin muhtevasını konuşuyoruz. Buraya gelmeniz zaruridir. Bu mecburidir. Bu imandır. Çünkü neden? Sahabe birbirine diyorlardı, "Tehallümiz zaten. Gel bir saat iman edelim." Bir saatlik iman mı olur? Ne demek bir saat iman edelim? Bir saat sohbet yapacağız. Ayet hadis konuşmak nedir? İmandır. Çünkü iman tazeleniyor. Ben inandım dediğim Kur'an'dan bir ayet duyuyorum. Aa bak Mevlana buyurmuş. İnandım dediğim peygamberden bir hadis dinliyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Resulullah bunu buyurmuş. E millet inandık diyor, hiçbir şey bilmiyor. Ne ayet duymuş, ne hadis duymuş? Bu nasıl olacak? ''İnandım'' lafla olur mu ya? Onun için Bu ilimler bize ne veriyor? Hayat veriyor, canlılık veriyor, dirilik veriyor, ahiret hayatı veriyor. Çünkü imanımızı tazeliyor. İmanımızı Efendim, icmalden tafsile. İcmal ne demek? Topluca. Ben inandım demek, toptan demektir. Ama burada bizden ne isteniyor? Tafsilat isteniyor. Yani mücmel kalmayalım. Efendim, Kur'an'ı böyle kapatıp da Ben bu Kur'an'a inandım diyerekten adam Müslüman olur. ...sonra da içindeki bir şey söyledim mi itiraz ederse... kafir olur. E bunun onun içinde olup olmadığını... ...bilmesi lazım ki... ...inandım dediğini sonra kalkıp inkar... ...etmesin. Ne inandığını bilmiyor ki. Bundan dolayı... ...burada hayat var. Burada dirilik var. Burada ruh hayatı var. Kalp hayatı var. Nefsin ölümü var inşallah. i̇nşallah. Nefis ölsün. İnşallah. Nefis ölsün. O nefis ki bize ...bu yollardan geri koymaya çalışıyor. Bizi filmlere, dizilere, maçlara, programlara yönetmeye çalışıyor nefis. O kalp ve ruh bizi buraya getiren. Bizim kalbimize hayat verecek ilimlere biz davet edildiğimiz vakit hemen icab edin. Çünkü burada bir beyit de vardır tefsirlerde. O şiir ulemanın sözüdür. O da burayı tefsir ediyor. Bitlis'ten şeyh Halit Efendi vardı. Nurşin şeyhlerinden. Ohin, ohin olabilir. Halid Efendi, Allah rahmet etsin. Meşayihtan büyük zat idi. Efendi Hazretlerimize gelirdi. Bizim çocukluğumuzda. Çok iri, yarım, mübarek zat. Büyük evliya Allah'tan da hem ulema'dan idi. O da bunu okudu. Efendi Hazretleri ondan naklederdi bunu. Hayatü'l kalbi ilmun fehtenim ve mevtü'l kalbi cehlun fectenib Kalbin canlılığı ve hayatı ilimdir. Yani din ilmidir, Allah ilmidir. Onu ganimet bil. Buldun fırsat bil. Kalbin ölümü nedir? Cehalettir. Yani ayet, hadis, bilmemektir. Bütün dünyanın ilimlerini bilsen, Kur'an hadis bilmesen cahilsin. Hiçbir şey bilmesen, Kur'an, hadis bilsen en büyük alimsin. O zaman kalbin ölümü cehalettir, ondan sakın. Demek bize hayat verecek şeye çağırıyor bizi Peygamber. Nereye? İlme çağırıyor. O zaman bugünkü çağrı onun çağrısıdır. Bugünkü icabetiniz, sizin gelişiniz onadır. Kimse sana bana gelmiyor. Ben burada başka bir şeyler konuşacak olsam gelir misiniz? Başka gelenler olur. Basınmasın gelirler. Böyle çok adam var beni dinleme. Ama siz uyanık adamsız. Bir dinlersiniz, iki dinlersiniz. Allah Allah ayet yok hadis yok ne konuşuyor ya? Böyle demeniz lazım hocaları dinlerken. Ben sizi hocalara dinle hocaları dinlerken size bir ayar veriyorum. O ayarı elinizde bulundurun mizan hangi hoca kafadan atıyor? Hangi hoca ayet-i hadis okuyor? Bunu çözmeniz için ayar veriyorum size işte, ölçü. Nedir ölçü? Kâlallah, Allah, Kale Rasulullah. Efendi Azeri öyle buyururdu. İçinde Allah buyurdu, peygamber buyurdu olmayan sohbet ve söz nedir? Ahirette, ruz mahşerde husrandır ve zarardır. Ve vebaldir ve ziyandır. Onun için sen bakacaksın. Adam hoca olabilir. Ve lakin konuştuğu ne olabilir? Fuzuli olabilir. Konuşur konuşur konuşur bir saat hiçbir şey yok. Anlatıyor dereden tepeden. E ne lazım bu? Televizyonda da öyle konuşan çok var. Bundan ne fayda var? O zaman ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın ki millet geldiği yer ilim meclisi olduğuna niyet etsin. E sen şimdi bu niyeti yapsan, ben de burada palavra konuşsam, e senin niyetin neye yarar? Senin niyetin do doğru düzgün olacak. Benim de amelim doğru düzgün olacak. Ben de burada ayet hadis konuşacağım. Sen de ilim meclisine niyet edeceksin. O zaman Allah Resulü'nün davetine icabet etmiş olacaksın. Öbür türlü boş konuşmaya niye icabet edesin sen? Bizim cemaat onun için uyanıktır. Yani senelerdir uyandırıyoruz. O arada kendimiz uyuduk. Milleti uyandıralım derken o ayrı dava. Ama mesele siz kafayı çalıştırıyorsunuz. Siz rastgele işlere gitmiyorsunuz. Boş laf dinlemiyorsunuz. Siz bakıyorsunuz tartıyorsunuz. Seçkin insanlarsınız. Allah Teala özel bir seçimle tabii ki ehli sünnet vel cemaat olan bizleri seçmiştir. Bu e, büyük topluluk içerisinden de yine ayet hadis meclislerine katılma imkanını verdiği kullarına özellikle seçtiğinden seçtiğinden seçtiğinden seçtiği var. Öyle mi? Yani toplu olarak Müslümanları seçmiştir. Ama Müslümanlar içinde kimi seçmiştir? Eli sünnet vel cemaat seçmiştir. Eli sünnet vel cemaatiz diyen çok var. Bunların içerisinde kimleri seçmiştir değil mi? Bunları hesap edeceksin. Ya Onun için Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ'dan niyazımız bu davetlere icabetten bizi mahrum bırakmasın. Amin. Ve icabet edecek maddi manevi imkanlar nasip eylesin. Amin. Sonra ne buyuruyor? Alimün en ve kalbi. Bilin ki Allah celle şaniü Kişiyle kalbinin arasına girer. Ne demek? Bu kalp sizin elinizde değil. Benim kudret elimdedir Mevla buyuruyor. Eğer ben davet ettiğim zaman icabet etmezseniz, Habibim çağırdığı zamanda gitmezseniz, ilim meclislerine katılmazsanız o kalbiniz var ya onu ben çeviririm Allah buyuruyor. Çeviririm, haktan döndürürüm. Ondan sonra batıla gidersiniz. Hakka gelmezseniz batıla gidersiniz. Ayet, hadis dinlemezseniz gıybet, dedikodu, iftira dinlersiniz. Çünkü şundan hayırlı bir meclis şu saatte yok. Vallahi yok, billahi yok. Çünkü Kur'an okusan da bundan üstün değildir. Çünkü ilimsiz Kur'an da faydalı değildir. O zaman farz namazdan sonra gelir. Farz namazın vaktidir. Geri kalanda ilim meclisi tercih edileceği zaman hiçbir şey ilim meclisinden üstün olmaz. Ancak farzlamaz. Dolayısıyla boşa kürek sallamıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkındasınız. Milleti de haberdar edin. Çünkü bak ne buyuruyor peşinden. Ben bu ayetler, tabi aklıma gel ezbereden şimdi bir hesap yapıp da çıkmıyorum. Direkt tefsirden geliyorum buraya. Hemen çıktım. Yani düşünerek konuşmuyorum. Mevla konuşturuyor. Burada buyuruluyor ki davetime icabet etmezseniz Kalbinizle aranıza girerim. Siz kalbinize buyuramazsınız. Ferman dinletemezsiniz. Hüküm süremezsiniz. Kalp sizin elinizde değildir. Sonra bakarsınız ki kalbiniz haktan dönmeye başlamış. Böyle insanlara rastladık. Çok rastladık. Cemaata gelmeyerek, sohbete gelmeyerek. Biz e biz artık bulduk. Biz bize ilim lazım değil. Ben o hocadan iyiyim. Ben daha takvayım. Bilmem ne, bilmem ne. Kaydılar bir taraftan. Şimdi yoklar. Adresten de bulamıyoruz. Olmaz. İlime mani olan hakka mani olmuş olur. Bilin ki siz ancak benim huzuruma toplanacaksınız. Ne hesap vereceksiniz? Biz ya Rabbi diyeceğiz. Senin ayetlerin, hadislerin okunan meclislere katıldık ya Rabbi diyeceğiz. Allah hesabımızı kolay etsin. Peşinde ne buyuruyor? Vettequ fitneten. Tamam ya Rabbi. Biz davetine icabet ettik. Bir senin ayetlerine, hadislerine geldik. Yetti mi? Yetmedi. Niye? Öyle bir fitneden sakının kollayın kendinizi ki la tusu bennellezinin zalim Özellikle ne yapmaz? İçinizden zulmedenlere, şirk koşanlara, günahkar olanlara vurmaz. Yah kime vurur? Onlara duyurmayanlara, çağırmayanlara, hakikaten haber etmeyenlere, efendim doğruyu göstermeyenlere de vurur. Bana necilik ne lazımcılık ettiler, bana necilik ettiler diye. Yani siz davet edildiniz mi koşun. Tamam koştuk. Yetmez. Mahrum insanlar var. Yabanda geziyor. Nereden, nereye gittiğinden haberi yok. Ölüme doğru yaklaşıyor. Ahirette benden ne istenecek haberi yok. Hiçbir tedariki yok, hiçbir hazırlığı yok. Şimdi ölse ne cevap verecek ahirette? Hiç bunu dert etmemiş. Böyle insan dolu sokaklar. Şimdi bunları uyarmazsanız O fitne gelirse bir azap bir kargaşa Hepinizi alır içine Sadece özellikle onlara vurmaz Aynı belaya çarpılırsınız Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır Azabından gazabından Affına ve rızasına sığınıyoruz O zaman Vazifemizi daha dikkatli yapacağız inşallah Milleti de haberdar edelim Herkes nasibi kadar alır Ama Hidayete Alet olalım Mesç olalım ve taavunu alel ve takva. İyilikle ve takva yardımlaşalım. Ve la udvan. Günahlarda birbirine yardım etmeyelim. Zulümlerde birbirine yardımcı olmayalım. Ama nerede iyilik var, takva var, emir tutmak var, yasaktan kaçmak var, ilim var, amel var, orada birbirine davetçi, teşvikçi, yardımcı olalım. Maddi ve manevi. Çünkü durumun müsait olur, adam gelemez. Onun da bir Minivis parasını, otobüs parasını çeksen çok makbule geçer. Ona da bir çay ısmarlasan, yemek yedirsen de gel sohbet edersen çok makbul olur. Bak geçen kim anlatıyor bana? Çok adam görüyorum işte. Her akşam biri bir şey diyor bana da. Efendim, he Mustafa abi, Mustafa Ünal abimiz. Allah selamet versin hepinize. Bak anlatıyor. Ne diyor? Adam diyor, sohbete getireceğim sonra avcılara evine bırakacağım. Yani o da bana öyle şart koşuyor. Ben de diyor, tamam diyorum diyor yani. Halbuki işi gücü yerinde adam, arabası, şusu, busu, yani öyle uğraşacak adam değil. Bu iş ancak Allah için yapılır. Bu iş başka bir şey için yapılmaz. Sohbet bitecek dokuz buçukta, onda efendim adam çıkacak avcılara götürecek falan. Bu Allah için yapılması da uygun şeylerdir. Yardımlaşın! Yardımlaşın. O getirdiğin adam sonra tadını aldığı zaman da o da sen efendim fizan daha olsa geliyor. Sen onu aramasan da o geliyor. Bu sefer o seni arıyor. Neredesin bugün yoktu sohbette ya falan. Aa bizim de dünürler gelmişti falan. Ola ne miyim mesele ya. Kim gelecek gelsin ya. Bugünü mü buldun? Bugüne ayarlama. Sohbet olduğu güne başka bir şey karıştırma. Dünya işinden sebep bir dersi kaçırma. Pişman olursun yarın ahirette. Ya. Bulunacak şey değil bu. Çok bozuk zamandayız ayet hadis okunan meclis çok az kaldı. Şimdi zaman fitne zamanı, fesat zamanı. Yani İslam'ın ismi kalmış. Efendim Kur'an'ın resmi kalmış. Şefka ee, seati ale'n nas zamanun. İnsanlar üzerine bir vakit gelecek. La ibramen İslam'ı ve Kur'an illa rasulu. Evet. Kur'an'ın harfleri kalacak. İslam'ın da ismi kalacak. Müslüman mısın? Müslüman. Hiçbir şey bilmiyor İslam'dan. Ondan sonra camilerde olacak, ezanlarda okunacak, camilerde adam dolacak. Cumalar doluyor mesela. <gülüyor> Kalpleri hidayetten boş olacak. Hiç hidayet namına kalpte bir şey yok. Dizilmişler, saf olmuşlar, eğiliyorlar, doğruluyorlar. Ne okunuyor, ne buyuruluyor, ne deniyor? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Allah! Durum bu! Şerrü men tuful lüssema O gün göklerin arka, altında gölgelenen bütün yaratıkların en kötüleri ulema hocalarıdır. Min hum fitne fitnetu velehim Fitne hocalardan çıkacak. Yine dönüp hocalara dönecek. Olacak. Ya! Ne adamlar, ne adamlar. Allah rahmet eylesin. Tabi güzel alimler vardı işte. Hacı Dursun efendiler efendi hazretlerini yetiştirdiler. Aşık Kutlular, Efendimiz Hacı Hasan Efendiler Ofta, Çaykarada, Trabzon'da. Ne alimler, ne veliler, insanlar hizmet ettiler. Dağların başlarında gece gündüz talebeleri okuttular. Hocaları yetiştirdiler. Bunlardan iyi mahsuller türedi. Bak onlar kimleri yetiştirdi, onlar kimleri, onlar kimleri inşallah kıyamete kadar sil zinciri zincir devam eder. Efendim, efendim babamız hacı Haledder o bambaşka bir şey, o hepten efendim bütün bu yolları parlattı. E sonra efendi hazretlerimiz çığır açtı, çığır açtı elhamdülillah Allah o çığırı yaşatacak inşallah. Öyle hocalarda tabii vardı ki onlar da milleti saptırdılar. O zamanlarda da vardı, o zamanlarda da vardı. Onların devresinde, döneminde sabuk sabuk fetvalar efendim namaz kılmazlar ya. Efendi baba derdi, altı yüz hocaydık meşrikatte, yani o zamanki Diyanet altı yüz hoca, altı kişi namaz kılardık. Fetva sorarlar, bütün dünyanın fetvaları o merkeze gelir, fetva kağıtlarını, dilekçelerini, fareler yer, hiçbir cevap vermezler. E millet fetva soruyor adam, senin dediğine göre amel edecek ya. Hepsi hoca, hem ne zamanki hoca, işte Osmanlı neden yıkıldı anladın mı şimdi? Dersleri okurlardı, Fatih Camii içerisinde ezan oldu mu hep çıkarlar giderlerdi. Ya. Bunu da bana eski Osmanlı'dan bir hakim vardı, Hakime Teyze vardır, Ağır hastadır, şimdi yaşıyor o, çok mübarek bir annemiz, 90 yaşında var, Hakime Teyze. Efendi çok sevdiği. Onun kocası vardı, Hakim amca. Çok yaşlı bunlar Osmanlı'dan. O anlatırdı bize. Ders biterdi derdi, ezan başlar, hepsi çıkarlar. Efendi babamızın dediği çıkıyor. Fitne hocalardan çıkacak, dönüp, hocaları yakacak. Yanlış fetvalar verdiler, ondan sonra millet... Milletle dalga geçti. millete hakaret ettiler, onlardan da... Kötü hocalar türedi. E şimdi mesela o ortalıkta o yanlış yanlış fetva veren... Efendim, onların hoş ilmi yok değil. Onlar da o hocalardan, medreselerdeki hocalardan eski dönemde okudular. Ya, ne hocalar var adı? Ya şimdi bunlar... Adam fetva sorma bulamıyor ki onu. Gidiyor kahvede bulacak onu. Oynan oynuyorlar çünkü ama adam çok alim. Hoca bu yani ne bir şey soracağım ona? Nerede soracaksın? Kahvede. Bir tanesi vardı. Müftüden fetva almış. Beğenmedi fetvayı. Gidiyor onu buluyor. Dedi ona, "Hoca beni müftü böyle dedi ama sen ne diyorsun?" Dedi ki, "Ben de böyle diyorum." Verdi ona bir fetva. Ya bu bu dedi olmaz. Olmazsa dedi. Bilmem ne et müftüye dedi. Allah Allah. Cık cık. Adam diyor ki yanlıştır, şudur, budur, bu da, be, böyle be, ayet, oyuna kalkıyor o zaman müftü sana bilmem neyse. etsin. Bak şimdi. İnanmadım ben bilmem ne edeyim size. E şimdi böyle adamlar, bunlar eski adamlar, Osmanlı'dan yetişmiş adamlar. Adam gidiyor ayet soracak, hadis soracak, sövüyor, sayıyor, bir şeyler, bir şeyler. Bunların yetiştirilir isimlerini veremiyorum. Bunların yetiştirdikleri şu andaki en meşhur televizyon ekranını işgal eden hocalar onlardan okudu. E ne olacak? El-gabisatil-gabisin, <gülüyor> pisler pisleri bulur. ve tlayibat l temizler temizleri bulur. E pis e, topraktan ne çıkar? Diken çıkar. Evet temiz topraktan ne çıkar? Ürün çıkar. ve el bele du tlayib i khrucu Rabbi. Temiz topraktan Rabbinin izniyle çok mahsul çıkar. E şimdi Ali Adr yetiştirdiği efendi annenin yetiştirdiği ne olur? Öldüğü kabuzel ahrucu de bu gibi sapık adamların namaz niyaz yok, oruç yok, abdest yok. Efendim ama alim çok. E bu gibi pislerin okuttuğu talebelerden ne çıkar? Pis topraktan diken çıkar. Onun için zaman döndü. Fitne döndü. Hocaları yaktı. Bak şimdi ilim horlanıyor, dışlanıyor. Ayet hadis bilenler adam yerine konulmuyor. Efendim, bu tazimsizlik, edepsizlik, terbiyesizlik insanları ne hale getirdi? Şimdi de bütün insanlar hoca mi maskaralık zannediyor. Hiç hocaya, bir tek cenaze olursa, hocaya düşer. Onun dışında hocaya işi düşmez. Millette bu kadar, öyle efendim, fitnelerin ürünü bu şekilde cahillik oldu. Haseni Basri Hazretleri, radıyallahu anh Tabi'nin en hayırlısı, en hayırlılarından Veysel Karani, yani Veysel Karani dediğiniz Hazretleri, bir de Hasani i Basri Hazretleri. Bunlar ikisi başa baş giderler. Hasen-i Basri Hazretleri 130 sahabe görmüştü. 130. Hayatında ve annem Ümmü Seleme annemiz, peygamberimizin hanımı annemizin yanındaydı çocukluğunda. Onu ağlıyorken susturayım diye peygamberimizin hanımı emzirdi onu. Çok büyük şerefi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt oğlu oldu. Görmedi ama o vaz ettiği insanlara tabakaya, vaz ettiği tabaka ne tabakası? Sahabe gören tabaka, tabi'in tabakası ikinci tabaka. Onlara vaz ederken şöyle derdi. Siz sahabeyi kiramı görseydiniz onlara akıllı demezdiniz. Niye akıllı demezdiniz? Çünkü Allah için, din için öyle fedakarlık yapardılar ki maddi menfaat, kar zarar hesabı yapmazdılar. Şimdi deli kime derler? Karını zararını bilmeyen derler. Bakır Göktüm hanesi deli dolu sen öyle zannet. Benden akıllı. Ki diyorsun oraya sigara parası istiyor. E sigara parasını bildiğine göre onun parayla alındığını bildiğine göre o para da bedavadan senden alacak onu. E bu akıl ister. Değil mi? Ben çok akıllı geçiriyorum, kimseden bir şey işleyemiyorum. Öyle adamlar var orada, ne uyanıklar var orada, gidiyorsun efendim, ne filozoflar var orada. Ondan sonra, ya? Ara sıra gidin, istifade edersiniz. Deli gidersiniz, akıllı çıkarsınız. Kafanız çalışır. Efendim? Kaptan abi rahmetli dedi. Bir kere gittim dedi. Dedi bana ki birisi? Hoca, dur bakalım sana bir soru sorayım, cevap verebilecek misin? Sor bakayım dedim, bu da ne soracak Allah'ın delisi? <gülüyor> dedi ki, bak ne soracağım sana dedi. Güneşin dedi, bir kere değip bir daha değmediği yer dünyada neresidir? Şaştım kaldım ama dedi, Allah aklıma getirdi dedi. Musa aleyhisselam değneği vurduğu zaman, deniz yarıldı ya, o zaman güneş gördü, bir daha deniz kapandı, daha güneş görmüyor dibi. Hah bildin demiş. <gülüyor> işte bu deli. Anlıyor musun? Bunlarda böyle akıl var. Şimdi Akıl nedir? Akıl karı, zararı Seçtirendir. El aklu mâ ib'idûke el vâdnil İmam Kuşeyri'nin kitabında Risale-i Kuşeyri'de akıl seni Tehlikeden uzak tutan, uçurumdan uzaklaştırana derler. Görürsen önünde uçurum var. Gitme o tarafa diyen nedir? Akıldır. He, akıl ekalden gelir. Ikal Arapça'da bağ demektir. Yani ne? insanı bağlıyor, zararına göndermiyor demektir. Efendim. E şimdi sahabeye deli derdiniz ne demektir? Deli derdiniz şundan. Allah için, din için, İslam için kar zarar düşünmüyor. Kar zarar düşünmeyince de ne diyorsun? Deli mi bu adam? Ne yapıyor ya? İşte Bayu Belensari radıyallahu anh. E şimdi 80 küsur yaşında kalkıp o durumda bu kadar gurbet diyarına efendim aylarca yolculuk gelecek. Cihada harbe geliyor buraya. E şimdi buna normal akıl ne der? Deli mi dersin ya sen otur ya? Sen kesin öleceksin. Sağa gelmen pek ihtimali yok ya. Ha bak. İşte nasıl fedakarlık ediyordular? Yani malım gitmiş, canım gitmiş hiç bakmıyor. E bu deli yani <gülüyor> sizin birinize deli denmedikçe imanı tamam olmaz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek deli denmedikçe? İşte onun için İslam'ı tam yaşayanlara akrabaları bile ne derler? Üşüttü derler. Falan hocanın dersine gideli kafayı yedi derler. Hele ki efendiye bağlan falan adam bir de baktı. aa sakal da bıraktı. Aaa sarık da sardı. Bir de cübbe giydi. Uuu bir de çarçağı bu ne? Kaç kişi böyle dedi ki? Şu hocaya gitti bağlandı delirdi. Onları delirdi diyorlar. Bak işte adamın mer imanı kemale erdi. Tabi illa da elbiseyle indik, iman kemale ermez ama bir de bunun altyapısı itikat ve amel lazım. Ama nedir? Bir göstergedir. Sizin biriniz deli denmedikçe mümin olamaz. Hasan-ı Basri tabiine vaz ediyor. Vaaz ettiği tabaka da sahabeden sonra en hayırlı tabaka. Hayrul kurûni karni füm el elûlûm. En hayırlı asır benim asrımdır. Sonra onları takip edenler. Yani sahabemi görenler. Bu ikinci tabaka. Onlara diyor ki siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz diyor ya. Yani o kadar değişmiş. Değişiklik olur, mecburen olur. Çünkü Rasulullah'a görenle sallallahu aleyhi ve sellem, göreni gören bir olmaz. Ama hepsine müjde var. Doğalimen rahani, velimen rahmen rahani, Beni görene de müjde olsun, göreni görene de müjde olsun, göreni göreni görene de müjde olsun. Hepimize de müjdeler olsun. Biz Efendi Hazretlerimizi gördük, o Efendi Babayı gördü. Böyle çıkıyorsun. 36. da Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek ki bize de müjde var ama müjdeler farklıdır, çeşitlidir. Şimdi Resulullah'ı gören nasıl oluyor? Sallallahu aleyhi ve sellem işte onlar Allah delisi oluyor, Kur'an delisi oluyor, din delisi oluyor, ahiret delisi oluyor. Sahabenin durumu farklı. Ama Resulullah vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vefatından sonra tabii ki e, onu gelen kabrini ziyaret ediyor. Zatını göremiyor. O nur görmekle hasıl olduğu için o görme şerefine erenle eremeyen bir olamıyor. Onun için Hz. Vahşi radıyallahu anh ki Hz. Hamza'yı şehit etti ama cahiliyet döneminde İslam'dan önce Efendimiz'in sohbetine geldi. İlk sohbette Efendimiz hatta amcamı şehit eden sen misin? Çok üzülüyor cevap da veremiyor. E benim tamam o zaman yüzünü bana göstermesen iyi olur. Suratını görürsen belki amcamı şehit ettiğinden etkilenme olursa senin için iyi olmaz. Arkasına o tutturuyor. Böyle olduğu halde İmam-ı Rabbani buyuruyor. O Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette aldığı makamı Veysel Karani ömrünün sonunda alamadı diyor. Niye alamadı diyor? Çünkü Veysel Karani sahabe olamadığında. Çünkü o görmeye bağlı. O görmekten geliyor. Onun için sahabe-i kiram Ridvanullahi Mecmain buyuruyorlar ki Efendi çok bunu söylerdi. Tabi kitaplarda da sonra kaynaklarını da çok gördüm. Zaten o mübarekler hep kaynaklı konuşur. Sahabe-i kiram buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gömdük Hazreti Ali Efendimiz Kusem İbni Abbas Şimdi Özbekistan'da yatan şah Zinde derler ona Kusem Hazretleri Onlar en son ayrılan eli Hazreti Kusem Efendimiz'den Sallallahu aleyhi ve sellem Ne buyuruyor? Biz diyorlar Resulullah'a gömdük Topraklar üzerine e, Efendim Serptik Kapatır kapatmaz bir de baktık kalplerimizi tanıyamadık. Değişmişiz. Sahabe diyorlar. Ha onların değişmesi derken bizim anladığımız gibi bir değişme yok. Mevzu ne? Onun sağlığında bulduğumuz o feyzi bir anda yitirmişiz. Yani. tabii ki peygamberlik nuru ne gibi bu? Güneşin kaybolması gibi. Hele ki bu kış zamanında güneş varken donmuyor ama güneş kaybolur olmaz. Acayip bir serinlik ve soğukluk geldiği gibi. Onun için nuru nübüvvet uzaklaştıkça millet dinden teberrüt ediyor. Efendi babamız buyurdu. Peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor. Çünkü o ne gibiydi? Güneş gibiydi. Güneş uzaklaştıkça, güneş kayboldukça ne oluyor? Sıcaklığı etkisini kaybediyor ve insanlar soğumaya başlıyor. Onun için bu zamanda eskisi gibi aşk bulamazsın. Bu yollara karşı sevgi ve muhabbet bulamazsın. Hele şimdi konuşmak, dinlemek kolay. Allah yolunda bir seferberlik ve fedakarlık gerektiği zaman kimseyi bulamazsın. Bu işler böyle oldu. Ya. Olmamalıydı ama ne yapalım kazaba kadar. Sır böyle tecelli ediyor. Onun için ne buyuruyor? Siz sahabeyi görseniz deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi Müslüman demezlerdi. Şimdi sahabenin hemen peşindeki tabaka bu ya. Müslüman demezlerdi. Bizim durumumuz vahim. Bizi görenler, sahabe bizi görseydi, ne, acep ne derdi? Biz onun için kendimizi mümkün mertebe, yani İslam çerçevesinde ve dairesinde tutmaya bakalım. İnşallah. Boynumuzu İslam ipinden çıkartmamaya bakalım. Ortalık fitne fesat kaynıyor. İman tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hem de bunun bazısı ekseriyeti de hocalar tarafından gelen tehlikelerle, hadisler inkar ettirilmeye çalışılarak, Peygamberin sallallahu aleyhi beyanları reddedilmeye çalışılarak ayetlere yanlış manalar verilerek Değil mi? Bugün toplumumuz nelerle karşı karşıya kaldı? Bizzat hoca vasfıyla çıkan adamlardan dinleyip duyduklarından zehirlenmeleri kötü film seyredenin zehirlenmesinden daha tefsirli ve kötü Çünkü kötü film seyreden günah yaptım tövbe diyor ama o hocayı dinleyen senin hocanın diyor ortaokul diploması bile yok bu profesör diyor onu dinliyor. Ya. Onun içindir ki tehlike çok büyümüştür. Ancak bu cemaatlerle Rabbim bizi muhafaza edecek inşallah. Cemaattan kafayı çıkarıp da hele bir de arananlar vardır ya böyle. Hele bir de şunu dinleyeyim. Hele bir de şuna gideyim, buna gideyim. O ehli sünnet çizgisinde frekansı tutan, referans aldığın adamların dışında meraklı tazelik yaparsan he? ondan sonra bir zehir alırsın ki bir pas alırsın. Her kalaycı da senlen baş edemez yani. Baş Onun için oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın. Paklamaz her kabancı. Ya Adam hoca, alim okumuş. İlahiyattaki hocalardan da ders alıyor yine. Onlarla da irtibat kuruyor. Dün mesela evvel çıkıp bana diyor ki, ya hocam biz seninle görüşmesek mahvolmuştuk diyor ya. Niye? E bize diyorlar ki muhiddin Arabi Hazretleri, Ahmed'i i Buni Hazretleri, bu Evliyaullah Endülüs'ten gelmiş. Endülüs'te biliyorsunuz Hristiyanlığı yıkaraktan İslam İmparatorluğu olmuş. Onun için orada Hristiyanlardan etkilenerek bunlar bu tasavvuftaki bazı şeyleri kurmuşlar. Hristiyanlıktan etkilenerek. Bize bu kafayı verdiler diyor ya. Seni dinledik dinledik de biraz meseleyi anladık diyor. Koca Evliyaullah Hristiyanlardan etkilenmiş diye adamların dersi bu. Veriyorlar millete. Bunu öğretiyorlar yani. Biz bunu nasıl temizleyeceğiz ya? ya onun için çok... Bazı kişiler de var ya iyi ki ben okumamışım diye de hamd edecek yani. yani. Niye? Diyecek ki ben bir hoca bulmuşum, dinlemişim, itikat etmişim, yolu bulmuşum. E okuyanlar da şüphe ediyor. Bu sefer oradan bir şey duyuyor. Oradan bir şey duyuyor. Neyle tercih yapacak o ilmi de? Yok, bocalı yok alıyor. Onun için çok dolanmayın. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Bir yerde olan her yerdedir. İmam Rabbani böyle buyuruyor. Katasallahu sirruh. Şimdi okuyalım. Abdullah radıyallahu taala rivayet ediliyor. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyne zunayh Ni Arapçalarını okuyorum. Farkındaysanız ne kadar dar olsam, ne kadar hasta olsam, ne kadar vakit dar olsa, sokaklar dolup izdiham olsa kandilde ne olursa olsun Arapçalarını okumaya mutlaka Önem veriyorum. Buna dikkat ediyorsunuzdur herhalde. Çekmiştir dikkatinizi bu. Yoksa ben de o Arapçaları okumayıp da 10 laf Türkçeden fazla katarım. Ama iş değil. Neden? Muhammed Mustafa'nın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek femiş saadetlerinden, ağızlarından hangisi çıktı? O beyne üzüne himarideccali. Bu çıktı. Bu duyduğunuz harfler aynı Resulullah böyle söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size... Hadis okuyacağız ki burası hadis meclisi olsun. Yani bunun Türkçesi manadır ilimdir tabi. Ama o lafızda ne vardır? Bereket vardır. Sen sanki ondan dinliyormuş gibi olacaksın ki bu lafızlar onun sözleridir. Onun için bu Arapçanın lafzı hiç bırakılmamalı. Deccal'ın eşeğinin iki kulağın arası kaç arşın olacak? Kırk arşın olacak. Amma da iş hoca ya. Attın mı tuttun mu ben ne bileyim. Ya sen delimsin. Benim bunu atmaya ne sal salayetim var? Bu hadis-i şeriftir. Hadis-i şeriftir he? Kaynağı kaynağı sana Hakim'de var, Müslim'de var, İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var, Ebu Nuhim'de var, Taberani'de var, var var kaynakları doldurmuşuz buraya. Zaten kaynak sormanızın yani ilimle uğraşmayanın kaynak sorması da doğru bir şey değildir. Çünkü güvendiğin bir alimi dinlediğin zaman da ona kaynak sorulmaz. Çünkü o zaten o işi incelemiştir. Ama biz yine de arada bir iki kaynak söylüyoruz iman takviyesi için. Şimdi bunu millet anlamıyor. Fakat şimdi epey zamanlar geçti mesela. Dünyada acayip şeyler değişti. Ne oluyor şimdi? efendim klonlama mulonlama bilmem ne genetik şifrelerle oynama bilmem ne he? alıyorlar işte efendim hayvan kopyaladılar birkaç tane şimdi insan kopyalama başlayacaklar sanki millet doğuramıyormuş gibi zaten sürü boyu doğuruyor millet ne kopyalıyorsun ki kısırlık mı var bol bol doğuruyor onu da kopyalamasının hiçbir sebebini anlamadım zaten ondan sonra onudur bunudur bu kopyalamalardan öyle acayip yaratıklar türüyor ki Türüyecek ki bunların tamamen yapısı değişecek. Mesela şimdi öyle bir eşek olacak ki bunların gidişatı böyle. Hesapları kitapları meydanda bu gidişatla beraber kır karşın efendim arası kulağı olan böyle hılkat garibesi ucubeler de meydana çıkması yaklaşmıştır. Çünkü durum ona götürüyor. Kadınlar öyle çocuklar doğuruyor ki hangi cinsten olduğu belli değil. E bakın haberler sitelerinde öyle bir haberlerde çıkmış bir çocuk doğmuş ki. Buradan yukarısın ne insan olduğu belli, ne maymun olduğu belli, ne hangi hayvan olduğu belli. Farklı bir mahluktur. Tak oradan Bak insan maymundan yaratıldığı için aslına dönmüş. Böyle sapıklar da var maymun dölleri. Bunlar da bunu iddia ediyor. Ulan ne alakası var? Ben bir baktım hiç maymuna benzetemedim. Maymun ona benziyorsa başka. Ama... Değişik bir tip yani, burnu filinki gibi, şurası başkasının gibi, öyle maymuna da benzemiyor tabi, gavurluğun işi yok, onlar hemen maymun tarafına çeviriyorlar işi. Ama, bunlar başladı artık, değişik değil. Allah-u Teala istese merkepten insan yaratır, insandan merkep çıkarır. E işte bak, kadın normal, karısı kocası belli, bakıyorsun hiç tiplerinde bir bozukluk yok. E bu nereden çıktı? Allah Teala dilerse en yakışıklı adamlardan maymun gibi bir çocuk çıkarır. E bu bu şey yok. İstediği zaman eşeğin kulağını kır. Bu zaten özel yapım olacak. Bu eşek. Bu eşek standart eşek değil. Bu deccalın eşeği. Özel imalat. Sipariş üzerine. Mevla bunu böyle yaratacak. Sen şimdi aa ben böyle hiç eşek görmedim. Sen deccalı mı gördün de eşeğini görmedin? Tabii ki daha o deccalın eşeği zaten. Senin eşeğin değil ki. Yani nasıl göreceksin? Kafasız adam sen burada denilene iman edeceksin. Böyle bir şey olur mu diye düşünülür mü ya? Bu kadar eşekleri Yaradan Allah onun kulağını ay ayarlayamaz mı? Şu kadar yapar, bu kadar kulak yapar, bu kadar da yapar. Bunun ne zoru var Allah'a? Adımı <gülüyor> Adımı diyor 3 günlük mesafedir. Adım attığı zaman. Burak nasıl Burak? Burak efendimizi götürürken nasıl gidiyordu? Gözünün gördüğü yere. Onu anlıyorsunuz. Bu Deccal'a da bu, bu saltanat verilecek. Niye bu saltanat verilecek? E millet o saltanatı görmese ona söverler. Hadi lan derler. Sen de kimsin? Çıkıyor diyor ki ben diyor alemlerin Rabbiyim diyor. Ben alemlerin Rabbiyim diyen beni gibi eşe biner mi ya? <gülüyor> Herif şeyden geçerken ne onunladığı köprüden çıkarttı 100 dolar verdi ya. Aaaa herif şaşırdı o zaman şey zamanı bu şey kartlar yok. Dedi ki adam ne yapacağım ben bunu doları kaç tane hesap edeceğim ya sana bulacağım Yol tükendi arkası da Türk parası yok mu? Dedi ki olur mu ya onun hepsi senin dedi ya. Dedi hepsi benim hesap var kitap var araba geçti para nereye gitti bilmem. E dedi ben herkes gibi dedi yani iki buçuk biloğuna mı geçeceğim dedi ya adam ağa dedi ya. E böyle insanlar var yani. E böyle insanlar var herif yüz dolar bırakıyor gidiyor öbde, köprüye git orada bir fakire ver köprünün hesabını ne karıştırıyorsun. Anladın mı şimdi? Ha, şimdi adam ben ben diyor alemlerin Rabbiyim. O da benim gibi şen binecek yani. O zaman olmadı ki. Allah ona da o imkanı veriyor. Niye? Fitne olacak, imtihan olacak. Bu sefer ona bakan ne yapacak? Olabilir ya, diyecek. Milletin çoğu böyle gavur olacak. O manzarayı gördükleri zaman ya. Bir adım atıyor eşek. Kaç günlük? Üç günlük mesafeye gidecek. Yehudul Behrâ Merkeple diyor eşekle beraber denize nasıl dalacak sizin biriniz diyor su, atlan su harkına girersiniz ya yani atın dizine kadar su gelir diyelim Hani Fatih Sultan sulara sürdü ya böyle biraz at ne yapar efendim ee, bir miktar suya girebilir e, dizine kadar suda gidebilir dereden geçebilir mesela sizin biriniz atlan öyle kanal suyu yani az bir suya atın gidebileceği kadar suya nasıl girerse o koca deniz var ya, boğazdır, Karadeniz'i bırak, okyanusa, merkeplen gidecek ya. Öyle gemi memi indi bindi yok, o da gelip burada kuyruk beklerse ne olur? Vapur kuyruğu. Teccal olur mu o zaman? Yanındaki ne der? Hani ne oldu der? Benden ne farkın var der. Değil mi? Kuyrukta yanında bekleyen. <gülüyor> o zaman öyle der. O gidecek ki. Gören, aa! Ben niye benim eşek gitmiyor da bunun eşek gidiyor? Bunda bir şey var. E var onda bir deccallık var, bir yavurluk var ama sana haber verdi Resulullah bu durumu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisleri dinlemedin, sohbetleri dinlemedin, şimdi sapıttın. Bu dinlememenin belası. Yekûlü ene rabbul alemin. Diyecek ki ben alemlerin Rabbim. Neûzü billah. Ve hadi şemsu tecrîb izni. Şu güneş var ya diyecek, güneşi gösterecek, millete ilan edecek. Bu benim iznimle akıyor. Güneş benim müsaademle gidiyor. Mevla ona müsaade veriyor. Konuş diyor. Konuş. Atış serbest. Nasıl olsa İsa Aleyhisselam indi mi? <gülüyor> Boğazını kesecek. Nasıl olsa gırtlak diyecek sana. Konuş. E fethür idiyun en ha? İster misiniz güneşi durdurayım mı diyecek? Allah Allah. Millet istemez mi şarlatanlığa merak? Yap da görelim hesabı. Fethüh besüş şems. Güneş durduracak. Güneş havada. Kim durduruyor güneşi? Allah! Celle Celaluhu! Niçin? Bu imtihanlar meydana çıksın. Bakalım kim Allah'a inanıyor, kim deccal'a inanıyor? Meydana çıksın. Hatta ece'ale'l yevme keşşehri ve Cuma Bir gün bitmek bilmeyecek. Gün uzayacak, uzayacak, uzayacak. Ne kadar olacak? Bir hafta kadar olacak. Bir hafta güneş duruyor. Güneş gitmeden gece gelmez ki. Bir ay sürecek, bir ay. Otuz gün güneş duruyor. Gece yok. Bunu Allah yapıyor. Çünkü ayet-i kerimede Celle Şanü Celle Celaluhu öyle buyuruyor. قُلَا رَائِتُ مُنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدَنْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَت۪يكُمْ بِلَيْلِنْ تَزْكُنُونَ Habibim sor kullarıma Eğer Allah size gündüzü üzerinize müebbet kılsaydı Güneşi havada tutsaydı Geceyi getirmeseydi, güneşi götürmeseydi Ne zamana kadar? Bir hafta bir ay değil, kıyamet gününe kadar İstese Allah kıyamete kadar gündüz yapar mı? E güneş zaten gidiyor geliyor, o da masraflı, dur der durur Hiç değişikliğe bir lüzum yok onda durdurması daha kolay götürmesinden <gülüyor> çok büyük bir şey melekler sürüyor onu Allah, Allah peki soruyor kimdir Allah'tan başka ilah ki size bir gece getirecek de istirahat edeceksiniz şimdi bak geceyi getirdi istirahat herkes gidecek evine şimdi saat 12.1 olacak kimse kimseyi telefonla arayacak mı niye aramağa kalksa karısı diyecek ayıp lan saat 12 diyecek ya onlar geç yatar diyecek hadi bire kadar ara Üçünde gecenin ararsan ne olacak? Ondan sonra Üşütmüş diyecekler sana değil mi? Adamın, aa cenazem var, ne oldu? Yok ya bir şey olmadı da sana bir şey soracaktım. Kardeşim sen deli misin? Saat üç ben yatıyorum. E tehecide kalk o zaman, e peki kalkalım. E yani nedir mesele? Şimdi dükkan efendi hazreti öyle anlatırdı mübarek. Dükkanı efendim, kimse dükkan kapatamaz. Hele derdi, hırslı tamalı zenginler olup da çok kazanmak isteyenler uykusuzluktan ölürlerdi diyor. Çünkü neden? Kimin ne vakit uyuyacağı belli değil. Gece yok ya, isteyen istediği saat uyuyor, isteyen istediği saat kalkıyor. Bu da şimdi müşteriden doymuyor, bir de bakarsak, bir kişi daha geliyor, gidemiyor. Öyle öyle kaldı, gece yok ki. Gece oldu mu ne oluyor, Allah bir perde çekiyor, hadi herkes evine. O zaman herkes aynı anda istirahat ettiği için, sabahta aynı anda işe başlıyor. Öbür türlü saat yok, bir şey yok. İsteyen uyur, isteyen kalkar. Bunu Allah yapıyor. Celleşanü Celle Celaluhu, deccal yapmıyor. Ama Deccal'ın eliyle Mevla müsaade veriyor. Şeytanın da öyle ne? Efendim sanatları harikulade işleri yok mu şeytanın? Ve yekûle turîdûne nüseyyir hâlekûm. Diyor ki, şimdi de diyor istiyor musunuz? Hızlı götüreyim onu. Hızlandırayım diyor. Fe yekûlûne <gülüyor> ni'am. Tabi diyorlar. Bizim millet. Oho. Fe yekûlûl yevmekes sa'eti. Bir günü bir saate indiriyor. Güneş nasıl gidiyor biliyor musun? Böyle görüyorsun böyle artık gidiyor böyle. Bir saatte bitecek daha doğudan batıya. Ne kadar hızlı gider? Herkes görür. Şimdi güneşi böyle pek fark edemiyoruz ne kadar gittiğini yani. Çünkü hele zaten bakamıyoruz ki. Gül <gülüyor> ama Nasıl göreceğiz ne kadar gittiğini? Ama bayağı hızlı gittiği zaman da fark edilir yani. Ya. Kadın geliyor ve tekulü ya Rabbi. Kadın diyor ki ey benim Rabbim. Allah Allah. baktın nasıl gavur oldu. Evvela Yahudiler ona uyacak sonra kadınlar. Deccal'ın, etbaanın ilk şerisi kadınlar ve Yahudiler. Kadınları şuurlandıralım. Bu hadis-i şerifleri onlara aktaralım. Allah bizim kadınlarımızdan, kızlarımızdan Deccal'a inanan nasip etmesin diye. Bu ilim meselesidir. Bilmediğimiz şapıdır. Tabii onların daha çok böyle hissiyatları hakim olur. Çabuk kanarlar. O var. Allah Teala'nın. Halkı bu, yaratışı bu. Ah ibni ve ve zevci Diyecek ki benim oğlum ölmüştü, onu bana dirilt. Ben sana iman ettim zaten. Sen her şeyi yapıyorsun. Benim oğlumu dirilt, benim kocamı dirilt, benim kardeşimi dirilt, ben onlarla görüşeyim yine. Senin her iş elinden gelir. O da, efendim, tamam diyor. Nasıl tamam diyor? Kadın geliyor eve, oğlu evde. Kocası evde. Ondan sonra, kardeşi evde. Aaa, sarılıyor, marılıyor falan şey. Halbuki kim gelmiş? Şeytan gelmiş. Cinlere Allah müsaade ediyor, görünme izni. Kimin şekline girmiş? Oğlunun. Kimin şekline girmiş? Kardeşinin. Bu anlamıyor. Hatta anne duanıku ve tenkuh şeytanen ve biyutun مملوته شياطين. Kadın şeytanla kucaklaşıyor. Öbürü şeytanla evlenip cima ediyor, birleşiyor. Kocam diye yatıyor ondan. Evler şeytan da olacak buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya aman o zamana gelmeyelim ya. Bu sefer insan normal babasından da şüphe eder. Bir eller böyle <gülüyor> şeytanımızın cimimizin nezin yani yarısı boşluğa mı gidiyor falan, hava mı ne? ne iştir ya elhamdülillah hiç olmazsa öleni biliyoruz gitti gömüyoruz e, kalanı görüyoruz ona elliyoruz dokunuyoruz yine biraz hayat bizim şu anda sağlam yani bu hepten sakat Allah bizi o zamanlara koymasın ya deccalın imtihanı zor deccalın imtihanı ya ve edil arap bedeviler geliyor bedevinin derdi ne bedevi arap bedevileri çölde yaşayanlar onlar ne oğlunu isteyen var ne kocasını Onlarda onlara deve lazım. <gülüyor> Koyun lazım. O da diyor ki fekul ya Rabbe na ihyilana ganamen ve iblana. Ey bizim Rabbimiz develerimizi dirilt, koyunlarımızı dirilt. Allah ım. Ya deve mi yok? Efendim onlarda onu istiyor. O da onlara efendim feyutiyim şeyatin emsal ganamen ve ibilim cevain bissinni ve simmet ala hali ma farquha Allah mükteniz eden lahma. hadis şerife bak ya. Bu ne acayip şeyler olacak dünyada daha ya. Bu Amerikanın yaptıkları şimdilik hiçbir şey değil. O Japonların yaptığı robot mobot onlar hikaye ya. Daha neler olacak demek ki. Kafalar hepten karışacak. Şeytanlar Deccal'ın emrinde. Bu şeytanlar zaten şey Deccal bizim gibi insan ama efendim çiftleşmede şeytan karışımı var. Şeytan karışımı olduğu için çiftleşmede şeytanlarla akrabalığı var. Hey mayada var, tipte şekilde hepsi var. Hakiki mayasında var yani. Bundan dolayı şeytanlarla iç içe çalışıyor, birlikte hareket ediyor. Koyun, şeytan koyun şekline girer mi? Deve şekline girer mi? Girmez olur mu? Adam girmiş su aygırı şekline. Şimdi de, geçen bir belgeselde ne yapacak? E bu şimdi su aygırının üstünde tüy yokmuş, tüy olmayınca da Afrika'nın güneşinde yanması lazımmış. E niye yanmıyormuş? Sana ne? O sefer de diyor ki ben bunu incelemem lazım. Bilim adamı ya bunlar. Film adamı bunlar. Ne bilim adamı? Ondan sonra ne yapalım? Ne yapıyor? Aynı deve şeyinden efendim, su aygırının... Mesela yakalanan su aygırıları var ya... Avlanmış, kesilmiş, edilmiş. Kafası su aygırı kafası. Ama bir hayvandan tulum çıkmamış olabilir. Yani birkaç hayvanın birleşimiyle... Bakıyorsun böyle... Ya belgeselde bakıyorum şimdi... Normal su aygırına benzemiyor. Ben gördüm çünkü Güney Afrika'da hakiki bir su aygırı gördüm yani de. Biraz çünkü hafif havadan gidiyor bu. Bu ne dedim falan bir de baktım ki aygırın arkasına geçti. Nasıl su aygırının gözü yok ya arkada. Bir de kafayı açtı ki herif. Ama su aygırı kaçmıyor ondan. Niye? Aynı deriden ya. Su aygırı ne anlasın ki bu biraz havadan gidiyor. O Onun derisine bakıyor falan. Ha bu bizden diyor. Bu bizden deyince kaçmıyor. Kaçmayınca da bu da bunu elliyor da bakacak ki üzerindeki durum ne. Niye yanmıyor? Kafasına bak ya. Yani devegiz dediğim adamlar su aygırına girmeye başladı ya. Şimdi der. Şeytan niye deve kılığına giremesin yani? Bu sefer efendim yaşına yaş, kaç yaşında? Senin deve kaç yaşında öldü bedevi? Bedevi biliyor. Benim deve 3 yaşında öldü. Ona verdiği deve de 3 yaşında. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşına yaş, dişine diş. Aynı şekli, hangi şişman mıydı, zayıf mıydı? O deve kaç sene evvel öldüğünde onu ne hal üzere bırakmıştıysa aynı o hal üzere o devesi geliyor hem de yağ dolu böyle, etli, yağlı, aynı. Yani öyle tırışkadan değil yani. Vesili deve. يَكُولُونَ لَوْ لَمْ يَكُنَا دَى رَبَّنَا لَمْ يُحِيلَنَا مَوْتَعَنَا مِنَ الْإِبْلِ وَالْغَنَمِ Diyorlar ki ya bu bizim Rabbimiz olmasaydı bu kadar ölmüş develeri koyunları diriltebilir miydi ya bunu ancak Allah yapar. Gördün mü şimdi? Halbuki dirilen bir şey yok. Ya şeytan o kılığa giriyor. Öyle görünüyor. Hani ruh çağıranlar var ya şimdi. Ruh çağırıyor. Ey ruh bilmem ne bir şeyler bir şeyler geliyor şey ondan sonra kapadılan gözünüzü kapatıyorlar. Sert serilen gözleri kapatıyorlar bütün <gülüyor> enayiler. Ondan sonra Cinler, şeytanlar geliyor. Ondan sonra şeyler başlıyor. Ne onladı? Fincanlar oynama, Kıpır, kıpır, kıpır, kıpır. E buna da inanmayan diyor adam yani. Nasıl inanmayayım? Gözümün önünde kıpırdadı diyor. E kıpırdamaz mı ya? Dolu şeytan var evde. <gülüyor> Cin dolu, şeytan dolu. Böyle yaptın mı kıpırdar ya. onu göremiyor kıpırdatanı. Kıpırdayınca ruh geldi diyor. <gülüyor> ruh senin çağırdığın zaman da gelseydi. Millet kimlerin ruhunu çağırmazdı ki şimdiye. Kurtarın bizi diye. Sıkışanlar, kavurları çağıracak, Öyle değil mi? Ne gavurları çağırırlar o zaman. Stalin'i çağırırlar, Lenin'i çağırırlar. E gel gel ya, bittik ya. Lenin'in mumyası bile duruyor, herif orada duruyor, ruhu nerede geziyor? Mumya ziyaret etme yapmışlar ziyaret mi yapıyorlarmışlar, acayip bir şey öyle. Capcanlı gibi duruyor. Ruhu cehennemin dibinde. Nasıl gelecek? <gülüyor> sitçinde, sitçinde. Yedi katlerin dibinde, cehennemde. Bağlı onlar, nasıl gelecek? Çağırıyor. Ondan sonra şeytan geliyor. Bu da onun ruhu geldi saniye. Efendim babamız Hacı Alaedir Efendi Hazretleri Kaddesi Allah'a sürü. Buyurdu ki bu batıldır, hurafedir, böyle şey olmaz. Hocalardan da bu, bu işe inananlar var. Diyorlar ki gelir gelmez. Ya diyor gelmez. Geldi ya biz görürüzle görürüz. E, beni çağırın bakayım dedi gelebiliyor mu? Ondan sonra çağırdılar. Mübarek eski zaman tabii. Ta o zamandan başlamış bu uydurmalar. Osmanlı dönemindeki işler falan. Oturdum diyor. Bunlar her türlü hünerini sergiliyor. Çağırıyor, bağırıyor. Gelen yok, giden yok. Eee e, dün geliyordu bu. Bugün niye gelemiyor? Mübarek diyor ki teveccüh ediyorum diyor. Şeytanların gelmemesi için. Allah'a müracaat ediyorum diyor. E şimdi Allah'a müracaat edince şeytanın oyunu bozuluyor. Zikir yaptın mı şeytan? Kaçar. E mübarek bir zikir yapıyor. Şeytan oraya giremiyor. Giremeyince de fincan... Oynamıyor. Oynamayınca da Allah Allah. Dediler ki Hoca Efendi ne var? Sen varken gelmiyor da yan odaya gider misin? <gülüyor> Dediler peki dedi giderim yan odaya. Koydular efendi babayı yan odaya. Çağırıyorlar çağırıyorlar. Teveccühü yan oda. Mani değil ki. O ruhaniyette kapı yok pencere yok. Mübarek. <gülüyor> Öbür odadan da diyor. Mevla'ya müracaat ediyorum diyor. Yalvarıyorum diyor. Hiçbiri gelemiyor diyor. Allah Allah. Sen bütün oyunu bozdun demişler. <gülüyor> ya. Yani. Yani. Burada şeytan cin oynuyor bunlarla. Bunlar da ne sanıyorlar? Gördükleri hareketlerden bunların bir şey de gördüğü yok. Bunlar hepten fincanı görüyor. O zaman hakikaten şeytanı görecek yani ama babası kuluunda. Adam bakacak, "Aa aynı benim babam şeytanmış." içi. bana ne ya sarılacak, gidecek yani. Dikkat etmek lazım. Bunlar hadis-i şerif ve ma'u cebelun min marqin ve Arullar ya bruz yanında bir da var. Da neden? He? Da çorbadan Allah Allah. Bakalım tev teviline ne yine. Sıcak çorba hiç soğumuyor. Allah Allah. Şimdi bile ocaktan alıyorsun, sofraya gelene kadar çorba soğuyor ya. Da da çorbadan da olur mu? Çorbadan da Kolaylık olsun, bir de sizi oturtmak için. Birazdan ayaklanıyorsunuz. Sonunda o Efendim Nasreddin Hoca'nın hikayesi gibi eşeğin üstüne vurdu yükü. Ondan sonra kendisi de bindi eşeğin üstüne. <gülüyor> Eşek yattı yere. Gidemiyor ki hayvan. Yahu dedi, ne olacak böyle ya? Vay anasın. De. Hayvan da haklı dedi, yukarı geldi dedi. Tamam dedi yükünü ben alayım dedi vurdu yükü sırtda kendi bindi yine eşeğin üstüne <gülüyor> eşek hiç gidemiyor bu sefer diyeceğim e yük benim sırtımda, da sana ne oluyor diyor ya şimdi ben de öyle demiyorum tabii ki yani burada ben daha çok telliyorum ben hastayım zaten ama size ne oluyor demiyorum tabi sizi de güldürmesen tutamıyorsun biraz bir vaaz yaptım bir kere hemen cem hocam geçen hafta uyuduk e ben hiç adam uyutamam ama. Yani uyutmakta hüner ister, o kağıt alıp okuyorlar ya hutbede falan, on dakikada uyutuyorlar bütün cemaati. <gülüyor> Cümlenin noktası bozuk, virgülü yok, başı-soru karışmış, kendi okuyamıyor ki, kendi okuyamıyor, bir geri bir ileri. Allah'ım dedi, kurbanlarınızı diyor, ite kargaya, şey, kurbanlarınızı ite kargaya yedirmeyin diyor şimdi. Allah, kurban hutbesi, yahu kurban, cemaat dedi, Allah Allah, halbuki ite kaka götürmeyin yazıyor. O onu o ne? yedirmeyin okuyor. Yani adam bu sefer oradan e, uyumasında ne yapsın? Ben adam uyutamam da, fakat bir kere Mısır'daki ziyaretleri, kabir ziyaretlerini anlatalım dedik. Feyiz geldi, dedi uyuduk dedi ya. E masa, ben de sizi uyandırmaya gelmedim ki ya. Mübarek adam uyanında da kaderi o. Ne yapalım şimdi? Ama sizi zapt etmek zor. Ondan sonra bir de bakıyorsun, yarınız dışarıda. Ah diyor ben terledim zaten, dışarıdan amin diyeyim. Ya dışarıdan amin denir mi? Yolu kapattın ya. Araba geliyor, korna basıyor, karşılık rahatsız oluyor. Mübarek burası şey mi, Kabe mi? Allah Allah. Her tarafta ev var. Dışarıdan amin denir mi ya? Ya içeriden amin dersen? Ne dışarı dışınıza git. Aminsiz. Ne yapayım sana? Dışarıda yolu tıkatıp amin demeye kalkmayın ya. Bunlar yanlış hareketler. Amin içeride olur. Mübarek yandınsa yandık. Allah cehennemde yakmasın. Ne yapalım? Evet. Bu durumda yanında ne var? Çorbadan daha var. Bir de etli çorba var. Da da. Millet aç. Millet nasıl aç biliyor musun? Ölecek durumda. E millet açken dünya kıtlıkla boğuşuyor. Üç sene kuraklık olmuş. Efendim millet ne yiyeceğini şaşırmış. Leş yiyor bulamıyor ya. E bu çıkmış bu deccal. Çorbalar, etler sıcak sıcak. Hadis-i şerifte diyor ki Harun sıcak, laye yebrudu soğumuyor. Hiç de soğumuyor ya. Sanki altında o kadar dağ gibi şeyin altına ne götürebilirsin o kadar ocak mı var? E i̇şte istidraç. İstidraç. Allah Teala imtihan için vermiş ona. Soğumuyor. ve nehrun carin akmak var bir tarafından. Böyle nereye gitse peşinden akıyor. Allah Allah. Ve cebelün şimdiki neydi? Boruları görmüyor musun? İstediğin i̇şte tarafa çekiyorsun. Onu göle geliyor üstten. Ve cebelün min cinanin ve kudretin Dağlar var, bahçeler, bostanlar, yeşillikler, koca dağlar böyle ondan gidiyorlar. Onlar giderken gidiyorlar böyle. Her gittiği yere gidiyorlar. Bu manzarayı gören ne yapacak? Ve cebelüm minnarin ve duhaan bir dağ da var yanında gezen o da ateş ve duman. Hani şey gibi yanar dağ gibi. O ateş ve duman çıkarıyor. O da kocaman dağ. Hepsi beraber böyle. Hani ne diyeyim sana? Böyle oyuncular geliyor ya şimdi Avrupa'dan mavrupa'dan sirk mi diyorlar ne diyorlar Böyle hokkabazı var bilmem neci var Malzemeleri var öyle bir kamyondan gezerler onlar Çıkarlar hokkabazlık yaparlar Bu da öyle geziyor işte Yani sirk yapmış gibi Ama nasıl bir şey biliyor musun e, Memleket ayağa kalkıyor ya şimdi Yanında kocaman dağ Dağdan çorba dağdan etler dağdan Koca dağ geziyor da diyelim ki gidiyor ondan Bu şimdi şey nasıl olacak Milletin aklı mantığını Efendim Bozuyor. Yakula di cenneti. Ve adi Bu cennetim diyor. O ateş şey yemyeşil dağ gösteriyor. İşte bu da cehennemim diyor. Yani size cennet cehennem cennet cehennem vaaz edildi ya. Herkes biliyor ya cennet cehennem. İşte benim cennetim diyor. İşte ateşten duman çıkan dağ diyor. İşte benim cehennemim diyor. Ve ade al şarabı Eti gösteriyor. İşte benim diyor efendim etli çorbayı diğer efendim çorbayı gösteriyor. İşte benim yiyeceğim diyor. İşte size yedireceğim diyor. Efendim, akan ırmağı gösteriyor. Vada şarap, işte benim içeceğim, Size sunacağım şaraplar, cennet şarapları. Adamlar bakıyorlar ki, bir eksik yok. Cennet, cennet falan, bir eksik yok. Ne olacak? Adamı zaten aklına huri gelecek durumu yok. Açlıktan çocuk görmüyor ki. Huri nerede desin yani? Orada, şeyde eksik var listede de. Lakin o mesele şimdi karın tokluğuna gidecek yani. Karın tokluğuna bir çorbaya gavur olacak yani. Başka yapacağı bir şey yok. Bu cehalet, felaket bu rezalet. Vel Selam aleyhisselamu ma'ah yunzirun nasi ve kul hadel mesihü'l kezzab fehzeruhu le'anehullâh Evet. Kim var? İnsanları uyar. Ya! Hoca Efendi ne var? Ben kendimi o zamanda düşünüyorum. O zamanda bulunanların durumuna ve yerine koyuyorum. Bakıyorum ben bile sapat sapatabilirim. Yani siz böyle düşünebilirsiniz. Çünkü ben de böyle düşünüyorum ki bir imtihandır Allah kaydırmasın. Yani hakikaten zordur. Çünkü açlık zordur, susuzluk zordur. Yani o zaman da sana böyle bir imkan sağlayan birini görmek, böyle bir güçlü bir durum yani. Burada insan bazı bildiklerini de anında unuta, biliyor. Çoğu insanlar çok bildiğini bir anda kaybedebiliyor. Hafıza da unutkanlıkla malüldür. Bu durumda Allah tabii kurban olduğum kullarını boş bırakıyor mu? Bırakmıyor henüz İsa aleyhisselam inmiş mi? inmemiş bu zamanda ne oluyor? el-yesa aleyhisselam, duydunuz? Mevla onu metheder ve İsmaila vel vel-yesa'a ve del İsmail aleyhisselam, el-yesa aleyhisselam, zül aleyhisselam ben Urfa ziyaretimi yazdım dergide, okudunuz mu? he? hikaye yazıyorum sanki Urfa'ya gittim ziyaretlere Dîran şehire yakın Eyüp Nebi köyü var. Gid, gidin orayı ziyarete. Eyüp Ali selam orada sabit. Elyesi Ali selam da orada. O da Elyesa Ali selam onu ziyarete gelirken 300-400 metre kala vefat etti görüşemeden. Onda kabri şerifi orada. Elyesa Ali selam peygamber var orada. Ne biçim toprak orası? Ziyaret edin. Belediye başkanına da selam söyleyin bizden. Bizim şahit etti orada. Ya ne mübarek köy. Sabit bütün tarihi vesikalarla, Osmanlı'dan beri, Sultan Murat'ın yaptırdığı türbeler orada. Ya, yeni bulunmuş bir şey değil yani. Gidin ziyaretler yapın, orada okuyun, o dergi niye okumuyorsunuz? Dergide ne kadar ilimler veriyor size, gittiğimiz şeyleri, gördüklerimizi paylaşıyoruz. E, her şey kürsüden anlatılamıyor ki, yazıya döküyoruz. Kalıcı olsun, istifade edin bak, duyarsın bir peygamber, gider ziyaret edersin, şefaatine nail olursun. Evet, ya okumasan ne duyacaksın? Elyesi Aleyhisselam'ı Allah diriltmiş. Elyesi Aleyhisselam Deccal gitmeden evvel her yere gidiyor. Deccal Mekke ile Medine'ye giremeyecek ama oralara da çok yaklaşacak. Ve Mekke Medine'den biliyorsunuz 70 bin kişi onu duyacak, ona iman etmeye çıkacak. Yani Mekke Medine'nin içinden bile giremiyor ama onlar çıkıp ona inanacak. İstanbul'u çiğneyecek. Her yeri çiğneyecek mek dışında çiğnemediği bir yer kalmayacak. Ya. Ama Elyesa Aleyhisselam'ın da uğramadığı bir yer kalmayacak. Allah Elyesa Aleyhisselam'ı görevlendiriyor. Elyesa Aleyhisselam nebi insanları uyarmaya çıkacak ve diyecek, "Ha, Mesih-i İşte size peygamberinizin haber verdiği yalancı sahtekar, Mesih-i Deccal budur." Mesih demek gözünün biri yok. İsa Aleyhisselam'ın ki başka. İsa Aleyhisselam'a da Mesih denir. Ne manada Mesih'tir İsa Aleyhisselam? O çok seyahat ettiğinden, dağlarda gezerdiği evi yoktu, bütün dünyayı dolaştırdı İsa Aleyhisselam. O seyahatten geliyor. Bu Mesih nereden geliyor? Memsuhul Ayn, bunun gözü yok, anlı gibi dümdüz böyle diye, gözünün yamukluğundan geliyor. Bunun adı. Bu kezzap Mesih'tir, yani deccaldır, bundan sakının, Allah buna lanet etsin. İnanmayın buna diye, bütün millete duyuru yapıyor Elyasi Aleyhisselam. Ama millet, Elyasi Aleyhisselam Allah'ın Peygamberini çoğusu dinlemiyor. Çoğusu dinlemiyor. Allah Elyesi Aleyhisselam'a öyle bir çabukluk vermiş, öyle bir hafiflik vermiş Deccal'ın Deccal merkebine kadar gidiyor? Bir adımı üç gün gidiyor. Elyesi Aleyhisselam ondan da çabuk gidiyor. Sen burada baksana oyuna gelmesene Deccal'ın böyle öneri varsa peş, önünden gelen Uyarıcı Elyesi nebi geliyor o ondan çabuk gidiyor anlatsana Haa işte içinde dalalet olanların sapıklığı meydana çıkacak. Yoksa hidayet olanlar hiç on deccala uyar mı? Elyesi aleyhisselam o da görüyor. Deccal o kadar süratli gidiyor. Elyesi aleyhisselama yetişemiyor hiç. Devamlı Elyesi aleyhisselam bir önde. Geliyor mesela İstanbul'a gelecek. Diyecek ya e İstanbul halkı. Bu kezzap yalancı sahtekar geliyor. Sakının bundan Allah ona lanet etsin. Bak uyarıya uymak lazım. Duyurucuya uyarıcıya uymak lazım. Gerçeği duymak lazım. Aaa bakayım deccal neler sergileyecek bir seyredeyim diye sokağa çıkmamak lazım yani. Fitneye mar maruz kalmamak lazım. Sana ne deccallar? Ben sana diyorum ne şeytanı gör ne avuz hesabı. Seyretmeyin diyorum şu programları, inadına seyrediyorsunuz. Dinlemeyin şu açık oturumları, batıl batıl görüşleri diyorum. Bir bakayım ne var diye merak ediyorsunuz. İşte aynı meraklılık devam edecek yani. Ondan sonra da bütün millet karı kız. Adam karıyı evde... Bağlayacak adam karısını eve ya. İlle gideceğim şu Deccal'ı bir göreyim diyor. Ya ne göreceksin imanın gidecek ya. Kalbin kayacak bilmem ne ben seni nasıl gavurluktan kurtaracağım. Millet karısını kızını diyor evde zor bağlayacak diyor. Yani bağlamayalıyken kaçıyor gidiyor. Duymuşlar böyle bir şey çıkmış. Meraktan ne var? <Gülüyor> e <Ey> gidi. <Gülüyor> Efendim feyda kal ene rabbul alemin. Deccal geliyor bütün millet toplanıyor bir yere. Ben alemlerin Rabbiyim diyor. Kalele'un nas. İnsanlar kedep de yalan söylüyorsun sahtekar diyorlar. İnsanlardan ona sövenler, yalancı diyenler çıkacak. Elhamdülillah. Allah ona yalancı diyenlerden eylesin. Zürriyetimizi ona yalancı diyenlerden getirsin inşallah. Yalan söyledin diyecek. Ve kulul yesu sadıqan da insanları tasdik ediyor. İnsanlar doğru söyledi bu cemaat diyor. Bu yalancıdır. Fe'mur rabbi Mekke'te Deccal böyle böyle böyle nereye dayanacak? Mekke'ye gelecek. Mekke'de kime rastlayacak? Büyük bir yaratığa rastlayacak. Nasıl büyük bir yaratık? Deccal onun yanında hiçbir şey kalmıyor. Halbuki Deccal çok büyük. Ama öyle bir mahluku var Allah'ın ki Deccal iyi. onun yanında sıfır. Fevkul menentüm Siz kimsiniz diyecek? Feinnazet Deccal kadetak Deccal geldi sana Tanıyor musun bunu? ''Feyekulene Mika'il, ''Ben Mika'il'im diyecek. Mika'il aleyhisselam dünyaya geliyor ve Deccal'ı Mekke'ye sokmuyor. ''Ba'azeniyallâhu teâlâ ne mnâhu min harami'' ''Allah beni gönderdi, harame sokmayacağım bunu Kâbe'' diyor. Gel geçebilirsen geç bakalım. Allah, Allah. Bütün şeyler, hünerler stop, Bütün teknoloji sıfır. Deccal'da zaten pek teknoloji de yok yani. Şeytanlık var. Ama Bitmiş şeytanlık. Şeytan me meleği gördü mü ne yapsın? Bir kere Cebrail Aleyhisselam şöyle şeytanı bir gördü bir yerdeydi. Şeytanı gördü de tabii şöyle şu kadar bir kan kanat burada Şöyle. Kanat vurma ya böyle. Şöyle bir yaptı Hindistan'ın dibine gitti. Ya. Ya diyor. Bir kanat değdi diyor Hindistan'dan çıktım diyor. Cebrail Aleyhisselam'ın yanına gelebilir mi ya bir aslamış şöyle yaptı ona. bunlar hep hadis-i şerif rivayet. Femuru bil Medine di, Feydawa bilخلقın azim, Feykulu men ent, haded detjal, vade tak, Medine geliyor. Medinede yine çok büyük bir yaratıkla karşılaşıyor. Sen kimsin diyorlar, adamları geliyor önceden, detjal geliyor, detjal geliyor. Sen çekil, şu dur, budur. Feykulu Cibril, ben Cebrail'im diyor. Ali Salat ve Selam, Medineyi koruma Cibraila gelmiş. Daha sonra Yallah Teala Ali Amin ve Min Harami Rasulü Allah, İsallallah Selam. Allah beni gönderdi peygamberin haremine sokmayacağım onu diyor. Girebilirsen gir bakalım. Ve muruddu diccalı Mekke'te. Feyda ramika ila hariba Mekke'ye geliyor Mikail aleyhisselam görünce kaçarak. Hiç yanaşamıyor, kaçarak gidiyor. Ve <gülüyor> haram. Hareme giremiyor. Feyasihu <gülüyor> sayaten fakat Mekke'nin dışında bir nara koparıyor ki gür sesi var böyle. Gökyüzü arası sanki şey gibi. Efendim gök gürlemesi gibi çınlıyor. Fe'rucu ile Mekke kullu münafıkın ve münafika. Mekke'de ne kadar münafık erkekle münafika kadın varsa hepsi çıkıp ona iman ediyor. Bu münafıklık içinde iman yoksa adamın işte çıkar bir gün meydana. Sümemuru bilmediği Medine'ye gidiyor. Cebrail a.s.ı görünce dönüp kaçıyor. Fe'suyuza eden Medine'nin dışından bir nara koparıyor ve münafık ve münafıka. Medine'de ne kadar erkek kadın münafık varsa hepsi çıkıyor ona iman ediyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Ondan sonra efendim İstanbul'daki cemaatler bak o zaman İstanbul fethinde bulunan cemaatler ondan sonra Roma fetlinde bulunan Hazreti Mehdi ne durumda? O zaman Hazreti Mehdi çıkmış mı? He? Çıkmış. Nerede? Roma fethinde. Büyük Konstantin neresi? Burası Küçük Konstantin idi. Büyük Konstantin neresi? Roma. Hazreti Mehdi de Roma'yı fethetmiş. Allah Allah. Tam o arada da Deccal çıkmış ortalığı kavurmaya başlamış. Bunları okuduk. Okuduk ama şimdi de vır vır vır vır hızlı hızlı gidersem de tadı o az o zaman da şimdi yeni gelenler mi acaba zannediş. Bundan dolayı burada kalalım.